ve وَرَسَتُ الْاَنْبِيَٰىٰ alimler peygamberlerin varisleridir. Biz var ya, benden varis maris olmaz affedersin. Şimdi İmam-ı Rabbani var, aşağıda kriterler verecek, ölçüler verecek. Her şeyin bir demi vardır, her şeyin bir mühendisliği vardır. E âlim, alim böyle konuşulduk ya da bol mu? Nerede? Değil öyle o. Yani diyelim ki mesela Avrupa'da 10 kilometre, 20 kilometre uzunluğunda fabrikalar var. Buradan bir demir giriyor, ham demir giriyor. Ta 10 kilometre, 15 kilometre öteden diyelim mesela dumanı üstünde otomobil çıkıyor veyahut da tır çıkıyor veya uçak çıkıyor. Ama kaç tane birimden tezgahtan geçiyor biliyor musun? Ve ondan sonra bakıyorsun saat gibi araba çıkıyor vesaire. Böyle buradan soktun şeyi efendim eti bastın diye öbür tane kıyma çıktı. Küt anda olmuyor bu iş. Allah o kaybettiğimiz alimleri tekrar bulmaya bizleri muvaffak eylesin. Amen. Medreseler kapatıldığı zaman 500 tane dünya çapında alim vardı şu memlekette. 500 tane her türlü ilmin harmanını yapacak kadar, savuracak kadar güçlü alim vardı. Ama ama yani işte niyetleri farklıydı. Kimisi para derdine düştü, kimisi dünya geçim derdine düştü vesaire derken birkaç tanesi peki her türlü mahrumiyeti göze aldı. İcabında kavun karpuz kabuğu yedi, icabında ağaç kabuğu yedi, icabında tezek kokladı, tezek. Peki açlığını unutmak için. Tezek koklanır mı? Bak şimdi bir kelime işaret getiriyorsun ama o ne zahmetlerle sana ulaştı biliyor musun? Veya biliyor muyuz peki? Ee bu kadar peki uğraşacak. Bu adam ondan sonra sen bu adamı peki yalnız bırakacaksın yapma cemaat yapma cemaat Allah göstermesin sana bir araba vursa ee bana bir başıma bir hal gelse senin var ya herkes gidecek mezara, mezara indiğin zaman herkes gidecek senin başında ben kalacağım ben ben kalacağım ben düşünüyor musun sen bunu cenazen musalla taşında kalacak onu ben kaldıracağım ben ben kaldıracağım ben Bak nereye kadar? Heep, hep Cenab-ı kınamazum kulu hoca kim ise o seninle beraber geliyor peki. Leşini bile otajıyor. O alim, o alim, sultan her şeyiyle, her şeyiyle efendim, e, millete kendini feda etmiş olan insan. Birkaç ay önce Fatsa'ya gönderdi efendi beni. Halefendi vardı. İşte o Fatsa ve ordu o taraflara bakıyor. Vekildi. 12 sene önce vefat etti. Ben zannettim Fatsa'nın içerisinde onun yani bulunduğu yer. Haydi bakalım Fatsa'dan git babam git, git babam. Çatak ilçesi yok bilmem ne, ne neresi unuttum köyün ismini vesaire. Gittik bir dağın başı. Allah'ım dedim ya burada işte burada bir, bir, bir merasim yapılacak orada. O, o Hoca Efendi'nin e, ölümünün 12. yılı dolayısıyla işte bir orada bir şenlik yapıyorlar. Ana! 2000'i geçti cemaat. Bir avuç köy. Ya nereden geldi bu insanlar? Gökten mi indi bunlar? Üstelik de elit kesim de oradaydı yani. Ne Fatsa müftüsü yok bilmem ne emniyetten bir sürü şeyler vesaire falan filan. Allah öbür de, sağda solda görev yapan polisler, molisler vesaire. 2000'i bini geçti dağın tepesi. Ya, bu işin sırrı kerameti nedir bu? Halil Efendi Allah rahmet eylesin orada öyle bir iz bırakmış ki. Adamı sevmeyen yok ya, adamı sevmeyen yok ya, adamı sevmeyen yok ya, İnsanların hem manevi ihtiyaçları, hem maddi ihtiyaçları noktasında, adam bitmiş ya, Allahü Teala onu o insanlar için yaratmış, tıpkı nasıl toprak mesela, toprağın bir görevi var, sana mesela diyelim işte gıda yetiştirecek, Mısır yetiştirecek, buğday, şu, bu ağaç, mağaç, fidan, midan, adam öyle olmuş orada, dağın arasında onlar körpe bir yerde peki, Adam, adam o arazide yeşil yetiştiriyor, yetiştirmiş. Allah gani gani rahmet eylesin. Adı hoca çıkan herkes hoca mıdır peki? Ama her şeyin güzeli merguptur. Her şeyin güzeli merguptur. Pazara gittiğin zaman seçme alıyorsun değil mi? Domatesi seç, biberi seç, onu seç, araba alıyorsun. Bak Samsunlu İsmail burada. Bu işleri iyi bilir elhamdülillah. Peki. Arabadan anlar adam, o kadar kafası çalışan adam, defosu var mı, darbesi var mı, bilmem ne, kaç para eder vesaire falan. Ya yum gözünü al, bir araba çek git ya. O, hadi bakalım alıyorsun, sürat yapıyorsun yolda, bilmem ne. Belli sürattan sonra araba sarsıntı yapıyor mu, yapmıyor mu? yanından sonra teklime var mı, yok mu vesaire? Ondan sonra her şeyin kralı, her şeyin eksterası sevilir. Terzi bir dikiş atlasa, patladığı yere bir tut, bir çek, rrr, akar gider yani. Değil mi? E öyleyse, buraya geldiğimiz zaman niye o kadar da aşırı gitme, o kadar da işte fazla uzatma, bilmem ne vesaire. Hasbi olsaydı şimdi Allah rahmet bizi kırk geçirmişti.